Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamü ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmid din. Amma ba'd. Değerli arkadaşlar, İmam Nevevi Rahimahullah'ın cem etmiş olduğu, hadisleri toplamış olduğu Riyazu's Salihin Tergib ve terhip hadisleri. Tergib, Allah'tan korkmaya, cennetini arzulamaya, salih ameller işlemeye tergib eden, teşvik eden hadisler. Terhip hadisleri, allah Teala'dan sakınmaya, cehenneminden, azabından sakınmaya, takvalı olmaya, teşvik eden hadisler demek. İmam-ı Rahimahullah, bu bapta, bu konularla ilgili ne yapmış? Hadisleri bir araya getirmiş, cem etmiş. Adına da Riyazu Salihin demiş. Riyad ne demek Arapçada? Yad. Ravda, Riyad. Ravda bahçe demek. Riyad bahçeler. As salihin salih kimselerin bahçesi. Yani salih kimselerin dolaştığı salih kimselerin kendilerine azık aradığı ama nasıl bir azık? Ahiret azığı aradığı. Hadislerin bir araya getirildiği bir kitap. Hatırlarsanız bu kitabın mukaddimesinde İmam-ı hayatından bahsederken ve yazmış olduğu kitapların ümmet içinde nasıl kabul gördüğünden söz etmiştik. Yani ilim ehli diyor ki onun telifteki ihlası, samimiyetinin bir alameti de bir göstergesi de onun yazmış olduğu kitapların yeryüzünde kabul görmesi. Bakın İmam-ı yaşamış olduğu çağın üzerinden yaklaşık 800-900 sene geçmiş. 800-900 sene geçmiş. Bu alimin yazmış olduğu Riyazu Salihin kitabı hemen hemen her Müslümanın evinde var. Hemen hemen dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi camiye girerseniz girin o camide bu kitabı bulmanız mümkündür. Dünyanın hangi bölgesine gitseniz camilerde bu kitaptan dersler yapıldığını, bu kitaplarda zikredilen hadislerin okutulduğunu görürsünüz. Yani İmam-ı Nevi Allah bu hadisleri direkt kendi senediyle rivayet etmiyor. cemetmiş hadisleri. Buhari'den almış, Müslim'den almış, Ebu Dath'den. Bu hadisleri bulmak isteyen gidip Buhari'de bulabilir, Ebu Davud'da bulabilir. Ama öyle bir amel yapmış ki, öyle bir e, kitap ortaya koymuş ki, Vefatının üzerinden 800 yıldır geçmiş. Bakın, yani şöyle bir düşünün bakalım. Sizden 150 sene önce yaşamış 4. gömlek dedenizin ismini hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz değil mi? Unutulmuş gitmiş. Dedenizden bahsediyorum. 4. gömlek, 3. gömlek. Ama bakın biz burada İstanbul'da İmam-ı Nüvvi diyoruz, Rahimallah diyoruz yazdığı kitaptan bahsediyoruz. İşte insan kendinden sonra, ardından güzel bir şey bırakmak istiyorsa böyle hayırlı şeyler bırakmalı. Bunun için gayret göstermeli, bunun için zamanını, vaktini ayırmalı. En güzel öbür tarafa götürülecek azık da nedir arkadaşlar? İlim talebi. İnsanın ilim talep etmesi, faydalandığı ve kendinden insanların faydalandığı ilim ile meşgul olmak. Bu yapılacak, öbür tarafa, ahirete yapılacak en güzel amellerden bir tanesi. Hatırlarsanız geçen hafta Babur raca. Ümit bahsine değinmiştik. Ümit bahsine girmiştik. İnsanın ümit var olması. Tabi insan derken buradaki kastımız mümin kulun. muahid kulun. La ilahe illallahın manasını anlamış. Bu manayı rivayetleri söylemiştik hatırlarsanız. Sıdkan min kalbihi. Kalbinden ne yaparak? Tasdik ederek, doğrulayarak. Bunun ne anlama geldiğini de söyledik. Yani kalbinden tasdik etmesinin emareleri var. Hani ilim ehli ne diyor dedik? Adam La ilahe illallah diyor ama namaz kılmıyor. Diyor ki ilim ehli. Bu adam demek ki La ilahe illallah'ı ne yapmıyor? Sıdkan min kalbihi. Kalbinden sıdk ile doğru ile sadakat ile samimiyetle söylemiyor. Şayet söyleseydi o namazla ne vardı? O namazla onlar o, o, o, o kişimizi tarafından eda edilirdi. Aynı şekilde okumuş olduğumuz Beşinci hadiste Tebuk gazvesi ile alakalı ilgili hadiste biliyorsunuz ashab acıkıyor ne kesmek yani develerini kesmek istiyorlar. Ey Allah'ın Resulü diyorlar. Develerimizi keselim de yemek yiyelim. Hemen Ömer radıyallahu an. Ey Allah'ın Resulü diyor. Develeri kestirirsen savaş aletimiz olan bineklerimizi ne yaparız? Yitiririz, kaybederiz. Tabi onun sonunda... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ardından Ömer radıyallahu diyor diyor herkes diyor bir şey getirsin. Herkes kendi azığından bir şey getirsin, koysun. Sen bir Allah'a dua et, bunu mübarek kılsın, bereketli kılsın. allah Teala'ya dua diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın hep kulluğun tezahuru var. Kulluğun acziyetin, allah Teala'ya iftikar, muhtaçlığın göstergesi var. Acıkmış peygamber, ashabı acıkmış. Develerini kesmek istiyorlar. Diyorlar ki bir Allah-u Teala'ya dua edelim, bizim Allah-u Teala açlığımızı gidersin, bizim yemeğimize bereket versin, bereketli kılsın. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası kabul olunca, yemek bereketlenince, ashab bundan yiyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah Şahadet ederim ki Allah'tan başka ibadete ra'in hak ilah yoktur Ve enni Resulullah, ben Allah'ın elçisiyim, Resuliyim La yelkallâhe bihi mâ abdun. Kim diyor bu kelime-i Allah'ın Allah'ın ibadete layık tek ilah olduğuna ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun resulü olduğuna şahitlik ederse, şehadet getirirse gayra şakin şeksiz, şüphesiz yakinen bunu yaparsa ne yapmaz? Cennetten alıkonulmaz. Cennetle arasında bir perde gelmez. Cennetle arasında bir duvar örülmez diyor. Ondan sonraki hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Etban hadisini almıştık. Etban ibn Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den evine gelip namaz kılmasını istiyor. Sahabeden bu zat kavmine imamlık yapıyor. Ama imamlık yaptığı cami, mescid ile kendi evi arasında ne var? Bir sel var. Sel, sel, selin, sel sularının doldurup taşırdığı bir ne var? Vadi var. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı, göremiyorum. Namaz kıldırmaya da gidemiyorum. Artık benim evimle kavmimin, akrabalarımın arasındaki caminin arasında meşakkat var. Gel diyor, evime namaz kıl da. Ben diyor, senin namaz kıldığın yeri mescidindeyim evimde. Ben de namaz kılayım, diyor. Orada... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tutuyor. Dur diyor. İki dakika bekle. Biraz bekle. Yemek pişiyor. Bakın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevaziliğin tevazusunu. Aleyhisselatü vesselam o pişiren basit Araplar arasında böyle basit fakirlerin yediği yemeği bekliyor. Ondan sonra yemek geliyor. Tabi orada bir konuşma geçiyor. Oradan birisi soruluyor. Malik nerede diye. Bir tanesi diyor ki o münafıktır. Çünkü diyor. Münafıklarla oturup münafıklarla e, kalkıyor. Münafıklarla oturup münafıklarla kalkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Diyor ki: "İnallaha kat harrama alannar men kalle la ilahe illallah etteghi bidzalika vecgeallah." Allah Teala Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü isteyerek kim la ilahe illallah derse onun diyor ne var? onu ateşe haram kılar. Yani siz yo, bu adam münafık demeyin. Bu adam kelime-i şehadet getirmiş. Bu adam kelime-i getirmiş. Bu hadise alakalı da değinmiştik. Şimdi gelelim yedinci hadise, bu haftanın hadisine. <gülüyor> Aleykümselam. Evet, Ömer i̇bn Khattab radıyallahu anh hadisi. Ömer i̇bn Khattab radıyallahu anh hadisi. Diyor ki Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anh, قُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme savaşta alınmış esirler getiriliyor. Eğer bir sebi kadın Bu Getirilen esirlerden, cariyelerden bir kadın koşturup duruyor böyle bir telaş içinde. Şeryadu figan içinde. İz vecedet sabiyan fi's-sabi Bu kadın bu savaş esirlerinin arasında bir küçük çocuk buluyor, küçük çocuk. Koşarken böyle giderken gelirken bu çocuğu tutup Çocuğu karnına, göğsüne koyuyor. Ve çocuğu emziriyor. Başlıyor emzirmeye. Acıyor yani. Düşünün. Bir kadını düşünün. Bu kadın bir kampta, esirler kampında olduğunu düşünün. Şu küçük bir çocuk var. Onun ağlaması var. Onun aciz durumdaki o hali var. Bu kadının da dayanamayıp o bebeği alıp Emzirdiğini düşünün. Fekale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْعَةَ تَارِحَدًا وَلَدَهَا فِنَّرَ Şu kadını görüyor musunuz? Şu gördüğünüz kadının kucağındaki bu çocuğu kucağındaki bu bebeği emzirdiği bu bebeği ateşe atacağını ateşe atma ihtimali var mı sizce? Ataşa atabilir mi bu çocuk o çocuğu bu kadın çocuğunu diye soruyor Aleyhissalatu vesselam. Kulna la vallahi asap diyor ki Allah'a yemin olsun ki atamaz. Yani bu kadının bu çocuğa duymuş olduğu şefkat, bu çocuğa duymuş olduğu merhamet öyle derindir ki biliyorsunuz kadınların merhametini, kadınların şefkatini değil mi? Aleyhissalatu vesselam asabın bu cevabına yine en şöyle diyor. Lallâhi arhamu bi'ibâdihi min hâzihi bi'veledihâ. Muhakkak ki kesinlikle Allahu Teala bu kadının bu çocuğa olan merhametinden daha merhametlidir kullarına karşı. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına Yüce Allah'ın merhametini anlatmak dediğinde onlara bu örneği gösteriyor. Onun için kul ümit var olacak arkadaşlar. Ama hani dediğimiz gibi onun ümit var olma tarafı kefenin ümit tarafı ne yapmayacak? Ondan korkma havf tarafını ağır basmayacak. Yani sürekli ümit var olarak yaşarsa kul sürekli günahların içinde kalır. Günahları işlemeye devam eder. İşlemiş olduğu günahlar onu rahatsız etmez, ona dokunmaz. Niye? Çünkü allah Teala merhametlidir, gafurdur, ümit ağır basmıştır. O ağır basan ümit onu ne yapmıştır? Nereye itmiştir? Gaflete, Gaflete etmiştir. Günahlar içinde yüzüp boğulmaya sürüklemiştir. Bu hadis Murttefakun Aleyh. Bukhari ve Müslim'in verayet etmiş olduğu hadislerinin. <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh 8. hadis <gülüyor> Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lemmâ halakallâhul halk Şimdi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bizlere Yüce, Allahı, Yüce Allah'ın ne kadar merhametli olduğunu kullarını bağışlamak istediğini, kullarına merhamet etmek istediğini, rahmetinin gazabına galip geldiğini, rahmetinin gazabından daha çok olduğunu ne yapıyor? Aleyhisselatü anlatıyor. Evet, kul bunu bilecek. Bunu bilerek yapmış olduğu hatalara tövbe edip, Allah-u Teala'nın tövbesini kabul etmesi için ısrarcı olacak. Niyazda bulunacak. Ama bir taraftan da işlemiş olduğu günahların kendini allah Teala'nın onu sakındırmış olduğu azaptan cehennemden cehenneme götüreceğinden de korkacak. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala mahlukat yarattığında biliyorsunuz Allah-u Teala kaleme ne yaptı dedi? Yaz dedi. Ve kalem de yazdı. Sonra kıyamete kadar olanları yaz dedi. Ve Allah Teala bundan sonra yerleri ve gökleri yarattı, mahlukatı yarattı. Diyor ki: "Ketebe fi kitab." Allah Teala bir kitaba fehu indehun fawqa'l-aş, fehu Teala bir kitaba kendi katında olan, arşında olan bir kitaba şunu da ne yaptı? Yazdı. Ne dedi? "İnne rahmeti taglibu gadabi." Rahmetim o kadar rahmetim gazabıma, gazabıma ne yapmıştır galip gelmiştir. Yani rahmeti o kadar geniş. Yani Allah Teala bu kullarına merhamet etmek istiyor. Allah Teala bu kullarına mağfiret etmek istiyor. Ama bunların da neyi var? Bu mağfiretin, merhametin şartı var öyle değil mi? Yani siyah defterin arınması için Allah Teala'nın ve Resulü'nün bize göstermiş olduğu yollar var. Mesela diyor ki Allah-u Teala innel hasenati yudhibnes seyyiat. İyilikler, hasenat. iyilikler, namaz, oruç vesair iyilikler. Ne yapar? Yudhibnes seyyiat. Kötülükleri götürür, siler, atar. Dokuzuncu hadis. Yine Ebu Hurayra rivayet ediyor radiyallahu anh. Bakın İmam-ı bahsettik. Bir İmam-ı 550 sene önce yaşamış, 600 sene önce yaşamış. Ebu Hureyre'ye ya bakın. Onun da adını anıyoruz. Çağlar geçmiş, asırlar geçmiş. Değil mi? Ebu Hureyre diyoruz. Bir de onun ardından radiyallahu anhu diyoruz. Allah ondan razı olsun diyoruz. Yani bu Allah'ın her kuluna nasip olmaz. Değil mi? Evet. Evet. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Diyor ki Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim. Şöyle dedi. Ceallellahu'r rahmete 100 juz'in. Allah Teala rahmetini ne yapmıştır? 100 kısma ayırmıştır. Bakın. Allah Teala rahmetinin yüz kısma ayırmıştır. Fa emska 'indehu 99. Allah Teala 99'unu Rahmetinin 99'unu kendi katında ne yaptı, bıraktı. Bıraktı 99'unu. Bu en fil ardı en vahida ve yeryüzüne Allah Teala ne yapıyor? Yeryüzüne rahmetinin sadece bir tanesini indiriyor. Bakın. Fe min zalika'l cüz' eterahmu'l halaik. İşte diyor ki Allah Teala'nın yeryüzüne indirmiş olduğu bu rahmetinin bir cüz'ünden dolayı bir bölümünden, bir kısmından dolayı insanlar bırakın insanları Hayvanlar dahi, bütün mahlukat birbirine ne yapıyor? Merhamet ediyor. Bazen görüyorsunuz böyle belgesellerde filan, yırtıcı hayvan, aslan, kaplan, böyle ormanlarda, vahşi çöllerde dolaşıyor, avının peşinde. Yakaladığı zaman avını canlı canlı boğuyor. Gırtlağını canlı canlı dişleriyle böyle Koparıyor. Bu kadar vahşi bir hayvan. Ama aynı hayvana az sonra bakıyorsunuz yavrularının yanına gelmiş. Yavrularının yanında böyle ayrı bir şahsiyete ayrı bir şeye bürünmüş. Onlara merhamet ediyor. Basıp da yavrusunu ezmemek için dikkatli, şefkatli, merhametli bir yaratık haline gelmiş oluyor. İşte diyor ki aleyhissalatü vesselam allah Teala'nın Teala'nın yeryüzüne indirmiş olduğu bu 99 e, bir tane e, yüze ayırdığı, yüze böldüğü rahmetinin bir parçasından, bir bölümünden, bir kısmından dolayı mahlukat birbirine merhamet ediyor. Bakıyorsun kızcağıza evlenmeden önce yanında top atsalar uyanmayan değil mi? Uykusu ağır olan o kadıncağıza evlenip çocuk sahibi olduktan sonra bırakın yanında alarmı, saatini kurarak zırr diye böyle güçlü ve kuvvetli bir şeyin çalmasını az bir şey bebek kıpırdadığı zaman mırıldandığı zaman herkesin, evli olanlar herkes bilir değil mi? O hanımlardaki çocuğa olan şefkati, merhameti. Bakıyorsunuz ki kadın, çocuk biraz mırıldansa hemen ayağı zıplıyor. İşte bu allah Teala'nın merhametinden. Yeryüzündeki, düşünün. Bunun 99 kat fazlasını düşünün. Daha fazlasını düşünün. Allah Teala'nın ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar kullarını affetme istediğini düşün. Diyor ki Aleyhisselat Vesselam hadisin devamında. Hatta tarfa adab betuha firha Öyle ki bu rahmetten dolayı hayvanlar, hayvanlar ne yapar? Toynağını yani ayağını, pençesini ne yapar? <gülüyor> Yavrusunun üzerinden korur, ezmez onu. Xasiyet entusiyi behu, ona ayağıyla, pencesiyle, toyna basmamak için, sanki camın üstünde yürüyen yürüyen kişi misali, o atın, o aslanın ne kadar dikkatli olduğunu görürsünüz. Hadis Bukhari ve Müslim'de. <gülüyor> Bir rivayette, innallillahi <gülüyor> rahme Allah Teala'nın yüz rahmeti vardır. Enzele minha rahmeten vahideten beynel cinni vel insi vel behâimi Sadece bundan bir tanesini cinlerin, insanların bakın bu rahmeti cinler arasında, insanlar arasında. Vel behaim, hayvanlar arasında. Vel hevâb, böcekler dahi. Onların aslında indirdi. Fe biha yete'atafûne. işte bununla diyor bakın. Ne yapıyor bu yaratıklar? Cinler, insanlar, hayvanlar Birbirlerine ne yapıyorlar? Acıyorlar. Birbirlerine şefkat duyuyorlar. Yani bakıyorsun böyle anneye önünde bir lokma var. O da aç yavrusu da aç kalkıp onu çocuğuna veriyor. Ve biha yeterahmun ve biha taatiful vahshu ala velidiha. Ve ahra Allah 99 rahmeten yerhemu biha ibada yevmel kıyam. İşte diyor bununla diyor vahşi hayvanlar da ne yapar? Çocuklarına merhamet eder. Allah Teala 99 tanesini de ne yapmıştır rahmetinin ahirete bırakmıştır. Ne yapacak o 99 rahmetiyle? Yer hamubiha ibadatu yamal kıyame. Kullarına işte o rahmetle ne yapacak? Merhamet edecek. Düşünün. Kullarına o merhametle merhamet edecek. Şimdi Allah Teala'nın merhametinin bu kadar geniş olduğunu öğrendikten sonra, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden. Ağzından bunu böyle dinledikten sonra insanın tövbe etmesi için kalkıp da falanca şeyh hazretlerine gitmesine, falanca türbeye gidip el açmasına, onu bunu falanca zatı Allah'la kendi arasında aracı koymasına ihtiyaç var mı arkadaşlar? Böyle bir ihtiyaç niye olsun ki? Evet. Onun canıse gelelim. Burada İmam-ı Nevevi hadisin adı ee, Farklı rivayetlerini zikretmiş aynı hadisin. Mesela buradaki fazlalık rivayetlerde, lafız fazlalarından bir tanesi. Diyor ki, <gülüyor> <gülüyor> Yani Kuşlar da böyle olacaktır. Vahşi hayvanlar da böyledir, kuşlar da böyledir. Merhamet ederler. Allah'ın göndermiş olduğu merhamet sayesinde. 10. hadis Yine Ebu Hureyra radiyallahu anhu hadisi. Yani bu Ebu Hrayra radıyallahu anh bakın yine burada geldi. Aleyhisselatü vesselamın az sonra gelecek peşine takılan Aleyhisselatü vesselamla birlikte otururken bir, bir yerde Aleyhisselatü vesselamın kalkıp gittiğinde merak edip acaba bir şey mi oldu başına bir şey mi geldi diye arkasından giden bir sahabe. Duvara tırmanıp bahçeye bostana kendi ifadesiyle tilkinin atladığı gibi atlayan bir sahabe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bulup gördüğünde Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkarıp ayakkabılarını ona verip al bunları. ve Bu duvarın arkasında La ilahe illallah şahitlik eden, şahadet eden ama nasıl şahitlik? bir biha kalbu kalbinden yakinle şahitlik eden diyor cenneti müjdele. Ebu Hureyre'ye bu müjdeyi veriyor Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tabii Ebu Hureyre Radiyallahu anh ta, İlk kiminle karşılaşıyor? Özellikle. Ömer radıyallahu anh. Kardeş. Ömer radıyallahu an Sert, çetin bir adam. Ömer radıyallahu anh'a söyleyince Ebu Hurayra. Ömer ne yapıyor? Ebu Hurayra'yı bir tane vuruyor. Diyor ki yani sen ne diyorsun? Sen böyle söylersen yani insanlar ne yapar? Ameli bırakır. Oğul öyle diyor ki kalçamın üzerine, kıçımın üzerine oturdum. Düştüm yere, vurdu. Ömer diyor, "O zaman gel gidelim beraber." diyor. "Ömer, diyor, benim gidelim hadi." Resulullah dedi mi, demedi mi? Bakın sahabenin hırsına, ilmi olan hırsına. Şimdi insanlar birbirlerine takvim yapraklarından, gazete köşelerinden, radyolardan, şuradan buradan hadisler söylüyor. Değil mi? Ne garip, ne ilginç hadisler duyuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Evet diyor. Ömer radıyallahu anh, diyor ki, bırak insanları insanlar ne yapsınlar? Amel etsinler yani. Sen bunu söylesen amel etmesin. Fekallihim diyor. Evet, olan bırak onlara amel yapsınlar. Ama müjde baki. Müjde kalacak. Ebu Hureyre böyle bir sahabe radıyallahu anh. Bu hadis muttafakun aleyh hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbinden kutsi hadis. Rabbinden aktarıyor bize bu hadisi. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala şöyle buyurdu. اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا Bir kul günah işledi. فَقَالَ اللّٰهُمْ اَغْفِرْ ل۪ي Yani kul günah işler ve ardından Allah'ım اَغْفِرْ ل۪ي benim günahımı bağışla dedi. Ve قال الله تبارك Allah Teala bakın, yani Allah Teala bundan bunu sevip bu ameli sevip razı bundan. Diyor ki Allah Teala aznabe abdi zenben fa alima enne lehu rabben yaghfiru'z zenbe fe ya'khuz bi'z zenbi thumma 'ada fa aznaba فقال اي رب اغفر فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلما أنه له ربما يغفر ذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلما أنه له ربما يغفر ذنب ويأخذ بالذنب bakın Allah Resulü Allah Teala ne diyor kul günah işleyip Allah'ın magfirliği bakın bu duayı ezberleyin arkadaşlar Hani de okuyabilirsiniz. Allahum yani Allah'ım benim günahlarımı affet. Allah'ım beni affet. Kul böyle deyince Allah Teala diyor ki: "Kulum günah işledi ve bildi ki onun bu günahını affedecek bir Rab var. Rabbi var. Ve bu günahından dolayı onu alacak, yakalayacak. Günahını, cezasını verecek Rabbinin olduğunu bildi. Ve dedi ki Allah'ın magfirliği bir Rabbim günahları mahvedi. Sonra diyor ki bunu dedi ama ardından yine günah işledi. Döndü tekrardan. Ama günah işledikten sonra hemen yine dedi ki Allah'ın magfirliği zembi. allah Teala diyor ki kulum kendisinin yani bu işlemiş olduğu günahı affedecek bir Rabbinin olduğunu anladı, bildi. Onun bu günahıyla onu yakalayacağını ona azap edeceğini de bildi. Ardından yine döndü. Günah işledi. Ondan sonra Allah Teala yine dedi ki: "Kulum günah işledi." Ve bildi ki günahları affeden bir Rabbi var. Diyor ki Allah Teala sonunda müjdeyi veriyor. "Kad gafar tu abdi. Ben bu kulumu affettim. Fell yefal ma yasha. Fell yefal Bu kulum dilediğini yapsın." Yani kul kol eğer günah işliyor. Günahının ardından pişman oluyor, tövbe ediyor. Gönülden Rabbine pişmanlığını ifade ediyor. Tövbenin şartlarını olduğunu söylemiştik. ile Rabbine tövbe ediyor ise Allah Teala ne yapıyor? Bundan çok razı oluyor. Bunu seviyor. Diyor ki ben de kulumu ne yaptım? Bağışladım. Allah-u Teala Fatih Suresi'nde buyuruyor, buyuruyor ya, وَلَوْ يُعَخِذُ nase اَنَّاسَ بِمَا bu İnsanların yaptıklarından dolayı Allah onu alıp yakalayıp cezalandırsaydı insana neler yapıyor? Biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ma تَرَكَ ala ظَهْرِهَا min دَبَّهِ Yeryüzünde hareket edebilecek hiçbir canlı kalmazdı. Ama velakin yu'ahhiruhum ila ecelen mesma. Allah Teala ne yapıyor? Onları belirli bir zamana erteliyor. Bir de bu işin hesabı var. Biliyorsunuz hadis-i şerifi İmam Müslim rivayet ediyor diyor ki laulum tudnibu la ذهب la ذهب Allah Resulullah sallallahu aleyhi diyor ki eğer sizler günah işlemeseydiniz Allahu Teala sizleri ne yapardı götürürdü helak ederdi giderdiniz ve abi ca kavmin günah işleyen yerinize günah işleyen bir kavim getirir bir topluluk getirir takfirun Allah feestagfirun Allah günahlarının akabinde günahlarının ardında Hemen tövbe eden bir kavim getirirdi. Ve Allah da onların tövbesine ne vardı Bakıfret eder. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bizlerden her biri Allah Resulü Aleyhisselam'ın da dediği gibi Kulü beni Adem hatta kullu beni Adem hatta Adem oğlu nedir? Hatakardır. Hata eder ve hayrol hattaine tevvabud. Hata edenlerin en hayırlısı, günah işleyenlerin en güzeli kimdir? Tevvab. Çokça tövbe eden. Bakın arkadaşlar, Arapçada tevvab kelimesi. Günah işleyip, tövbe eden, ardından günah işleyip tövbe eden anlamına geliyor. Ha Bu şu demek değil yani. Artık günahları kolaya alalım işleyelim Nasılsa ardından tövbe değil. Evet. insanoğlu İnsanoğlu... Tabiatı gereği... Şeytanın ona vermiş olduğu... Nefsin ona vermiş olduğu... Vesveseler... Fısıldamalar... Gereği... Ne yapıyor? Hatalara düşüyor. Günahlar işliyor. Değil mi? Masum değil. Ama buradaki erdem... Buradaki fazilet... Nerede arkadaşlar? İşlemiş olduğu günahın... Akabinde, ardında... Ne yapması... Ne yapması? Pişmanlık duyarak tevbe etmesi. Pişmanlık duyarak tevbe etmesi. Neydi arkadaşlar o saymış olduğumuz tövbenin şartları? Tevbenin? Bir, ihlas. Allah'a tevbe edecek. Şeyh Efendi Hazretlerine şunlara bunlara değil. İki, pişman olacak. O pişman olmak kalbi bir neden? Kalbi bir duygu, kalbi bir amel. Yani dışarıdan gözyaşı dökebilir adam. Ah ah der, vah vah der ama kalbi bayram ediyordur. Öyle değil. Kalben pişman olacak. Kalbi çatır çatır çatlayacak onun. İştemiş olduğu günahı. Diyor, Allah affetsin ya falan. Böyle konuşuyor ama bakıyorsun ki hiç. O günah, o günah onu titretmemiş, sallamamış, savurmamış. Savurmamış. Yani ashaba bakıyorsunuz. Korkuyorlar. Diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü, biz münafıklıktan korkuyoruz. Niye? Senin yanındayken senin yanındayken cennet ve cehennemi, cenneti yaşıyoruz. Değil mi? Senin yanından ayrıldığımız zaman dünyaya dalıyoruz. Korku var. Şimdi insanlara bakıyorsun gırtlağa kadar günaha batmış. Gırtlağa kadar kul hakkına batmış. Ama yok. Yani kalpte bir Fırtına kopmuyor, kopmamış hali ama hala tövbe ediyor. Kimileri var, bunlar daha zavallı. Otobüsü atlayıp Türkiye'nin, memleketin belli başlı yörelerine giderek halat atıyorlar önlerine, o halata yapışıyor, ona tövbe ediyor. Ya kardeşim karşında öyle bir Rab var ki onun Resulü'nün bize vermiş olduğu haber ile günah işlesen de <gülüyor> tövbe edip tekrardan o günaha dönsen de allah Teala senin bu amelinden razı. Yeter ki sen tövbe et. Ve bu tövbeni ne yap? Samimi et. İhlasız et. Allah-u Teala şu müjdeyi vermiş. Fakat gafertu li Abdi Kulum bağışladım. Bağışlayacak onu Allah-u Teala. İhlas olacak. Pişmanlık olacak. Başka? Geri dönmemeye azmedecek. Tamam bir daha ben ne yapmayacağım? Bunu yapmayacağım. Kendi kendine karar verecek. Dördüncüsü, dördüncüsü, işlemiş olduğu günahı terk edecek yani. Adam sigara içiyor, pişmanımız diyor, şey diyor ama hala elinde sigarası var, içiyor. Böyle bir tevbe olur mu? Olmaz. Böyle bir tevbe olmaz. O, o günahtan hemen ele tek çekiyor, tamam bitti. Sahabelere bakın, ayet iniyor Medine sokakları, Medine sokakları nehir oluyor, ırmak oluyor, akıyor böyle içkiden döküyorlar bütün fıçıları. Demiyorlar ya biz bunu Hristiyanlara da satarız. Bir dur biraz bekletelim. Şarap yırlandıkça değer de kazanır. Şama göndeririz. Kudüs'e göndeririz. Orada Yahudi var, Hristiyan var. İçenler buluruz. Tamam biz Müslümanlara satmayalım ama onlara satalım. Demiyorlar. Döküyorlar sokaklara. Bitti. Emir geldi bitti. Tövbe. Günah olduğunu öğrendin artık. Eller yukarı teslim. 5.'si de Vakti, vakti bitmemiş olacak tabii. Tabii benim vakti bittikten sonra tövbe kabul olmuyor. Her kişinin bir özel vakti var. O ney? O vakit. <gülüyor> Maalesef yukarı gır. Boğazın gırtlakından ruhunu yapmaması öncesine kadar, hırlamaması, hırlaması öncesine kadar. Hırladığı zaman Yahut da güneşin ne yapması? <gülüyor> Batı'dan doğması. Bu iki vakitte ne olmaz? tabi olmaz. Eğer bir de işlediği günah kişinin kul hakkıyla ilgiliyse, kulun hakkı varsa orada ne yapacak bu kulu sahibine geri yazacak ya da helallik dileyecek. Ondan başlamasını diyecek. O adam bulamazsa onun adına başka birisine sadaka verecek, infak edecek. Karşısındaysa bu günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden ne var? Bir Rab var. Evet, 11. hadis. Yine Ebu Hureyre hadisi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve'llezî nefsî bi'edihî. Demin ki okuduğumuz hadis. Allah'a yemin olsun. Benim nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun. Bakın, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun. Lâvlem tuznibû. Şayet günah işlemeseydiniz sizler. Günah yapmasaydınız. Günahlara düşmeseydiniz. Lezheheballahu <gülüyor> bikum. allah Teala sizleri götürür. Lezheballahu bikum. Ve leca'a bi kavmin Ve sizin ardınızdan sizi helak eder, götürür, öldürür. Günah işleyen, günah işleyip tevbe eden, istiğfar eden bir topluluk getirirdi. Ve bu topluluğun Allah-u Teala ne yapar? Günahlarını mağfiret ederdi. Bu hadiste İmam Müslim rivayet ediyor. 12. hadis de aynı manada. Bunu da Ebu eyup Halid bin Zeyd radıyallahu anh rivayet etmiş. 13. hadis Ebu Hurayra hadisi. Az önce okuduğumuz hadis. Söylediğimiz hadis. O bahçeye, bostana Duvardan atlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ardına düşen hadis. Diyor ki, beraber oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, biraz gecikti. Ayrıldı yanımızdan, biraz gecikti. Merak ettik diyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattığımız kısmında, o da olduğu gibi ayakkabılarını veriyor. Diyor ki, Ebu Hurayra'ya, İzheb. Şimdi git diyor Ebu Hurayra. Femen lakite vera hazel haet. Bu bahçenin ardında, bu bahçenin bostanının ardında kimi görürsen eşhedü en la ilah illallah. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına, ibadetin yalnızca ona yapılması gerektiğine şehadet eden her kimseye tabi bunu nasıl şehadet eden? Mustayqinen biha kalbu, kalbinde yakin ile. Sürekli söylüyoruz. Şimdi bir insanın yakin mertebesine ulaşabilmesi için o söylediği sözün ne anlama geldiğini önce ne yapması lazım? Bilmiyorum. Bilmesi lazım. Öyle değil mi? Şimdi sorun bakalım. La ilahe illallah ne demek? La ilahe illallah diyen kimsenin hayatından neler çıkmalı? Neleri telaffuz etmemeli? Neleri yapmamalı? Tebeşşirhu bil cennet. işte. diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bu kimseye cenneti ne yap? Müjdele. Ravahu muslim. 14. hadis. İlginç bir hadis. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma Abdullah İbni Amr İbni As Bu Abdullah Amr İbni As'ın oğlu. Babasıyla arasında hatırladığım kadarıyla 11 yaş fark var. 11 yaşında mı çözüyormuş? 10 yaşında bilinenmiş, 11 yaşında çocuğu olmuş Amr ibn As'ın. Öyle diyor sahabenin hayatından bahseden alimler, ilim ehliye. Ya 11 ya 13. İkisinden birisi. Ama ben 11 diye hatırlıyorum şu anda. en bir, sallallahu aleyhi ve sellem tala kavlullahü teala fi İbrahim. Nebi Aleyhissalatu Vesselam İbrahim Aleyhisselam'ın şu sözünü okuyor. İbrahim Suresi'nde diyor ki İbrahim Aleyhisselam, Rabbine inne adlalln kifiran min al-nas. Rabb, bu ayetin başında Rabbi Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Bu Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Rabb, Ve ayetsinin devamında diyor ki ve وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Bakın İbrahim Aleyhisselam neler istiyor Allah-u Teala'dan. ve وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Beni ve çoluğumu çocuğumu putlara, esnama tapmaktan uzak eyle. Yani İbrahim Aleyhisselam bunu söylüyorsa duasında bizlerin bunu ne yapmamız lazım? Hiç. Sektirmeden, sektirmeden Dualarımızda söylememiz lazım. Seyyidten birisinin dediği gibi. Yani İbrahim'in durumu buysa diyor bizim onun dışındakilerin durumu ne olur? Nice olur? Putları kırmış, kesmiş, atmış. Putlarla mücadele etmiş, sembol olmuş. Muahid, Hanif. Allah Teala'nın Hanif diye bahsettiği İbrahim Aleyhisselam dua ediyor diyor ki beni ve çoluğumu, çocuğumu ne yap? Putlara tapmaktan alıkoy. Çünkü Rabbi inennalladallalle kesiran minennas onlar o putlar var ya o kabirler o türbeler o mezarlar onlar adallalle kesiran minennas birçok insan neapla dalalete düşürdüler Hemen tabi'ani fe inne minni diyor ki Aleyhisselam kim de bana tabi olursa benim tevhid dinime halif olan dini tabi olursa enneh minni o bendendir diyor İşte işte Allah Resulullah bu ayeti okuyor. Bakın. Sonra İsa Aleyhisselamın şu ayetini okuyor. İn tuazzebhum <gülüyor> fe Allah'ım sen onlara azap edersen onlar senin kulun. Ve in taghfir <gülüyor> lahum mağfiret edersen, onları bağışlarsan fe entel azizul hakim. Sen azizsin, izzetlisin. Güçlüsün, kudret sahibisin, hakim, hikmet sahibisin, hakimsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın, yani İbrahim aleyhisselam'da bir acizet var. Rabbine sığınmış, dua ediyor, neslini, kendini ve neslini muhafaza eylemesini istiyor. İsa aleyhisselam bahsediyor, Allah'ım bundan senin kulların. Azap edersen onlar senin zaten kulların. Merhamet edersen sen azizsin. Çünkü güçlü olan insan affeder değil mi? Affetmek de güçlüğün bir neydir? Göstergesidir. Yani gü Adamın gücü yoksa mesela insanlar arasında düşünün. ne affedecek? Biliyorsun adam ceza vermeye sahip. Gücü var. Ama bakıyorsun ki affediyor. Bu adam nedir? Güçlü bir adamdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farafa yedeyhi açıyor. diyor ki Allahumme ümmeti ummeti. Bu adıyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmeti ümmetim diyor. Ve baka ağlıyor Aleyhissalatu Vesselam. Fekal Allahu Azza ve Celle ya Cebrail diyor ki Allah Teala Cebrail'e Cibril'e git Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor Muhammed Muhammed'e git. Varabuk ya alemu, Rabb'in her şeyi daha iyi bilmesine rağmen git ona sor. Niye ağlıyor? Yani Allah Teala bunu biliyor niye ağladığını. Yani. git ona sor niye ağlıyor. Fa etaqo cibrilu, Cibril geliyor Peygamber Aleyhisselam'a. Fa akbarahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam bima قال ووأعلم. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ona ki Cebrail'le biliyor yani ne anlatmak. Ne söyleyeceğini. Feqale Allahu Teala Ya Cibril ey Cibril. Allah Teala diyor ki git, izhab ila Muhammed fequl. De ki ona inna sanurdike fi ummetik. Bizler seni ne yapacağız? Ümmetin konusunda razı edeceğiz, razı kılacağız. Razı kılacağız. Ve la nesuuka. Yani seni ne yapmayacağız? Üzmeyeceğiz. Üzülmeyeceksin. Tabi biliyorsunuz bu ümmetin faziletleri o kadar büyük ki mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayı şöyle bir örnek veriyor. Hadis Bukhari'de bakın. Yani bizim amellerimiz az, yapmış olduğumuz ameller. Ama karşılığında aldığımız ecir, mükafat diğer ümmetlere göre kat kat fazla. Kat kat fazla. Bu allah Teala'nın lütfu, fazileti arkadaşlar. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sayyat ise Bukhari'de hadis. İnne mesel hâzîl umme mâ men sebeqahâ. Bu ümmetin geçmiş ümmetleri olan örneği şöyledir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bakın. Şimdi şöyle bir düşünün. Bizim üzerimizden alınan yükleri, bizim üzerimizden alınan hafifletlen yükleri, sorumlulukları bir bak düşünün. 50 rekat 50 vakit namazdan 5 vakit namaza. Bunu bile ne yapmıyor insanlar? Kılmıyorlar. Mardin. 12 ayın 1 ayında oruç var arkadaşlar. Bunu bile insanlar ne yapmıyor tutmuyorlar. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Kemeteliraculihini seccere ucera Yanında çalıştırmak için işçiler alan bir adamı düşünün. İşe çalıştırmak için işçiler alıyor adam. Min avalinde her ile zahor. Kimilerini gündüzün günün ilk saatinden öğlene kadar çalıştırıyor. Bu adam. Sabahlin erkenden işe başlıyorlar, öğleye kadar çalışıyorlar. Fa ataum ala dinarin dinar. Her birine ne veriyor arkadaşlar? Birer dinar veriyor. Çalıştıkları vakit nereden nereye? Sabahlin günün ilk vaktinden öğlene kadar ve sonra bu adam yine yanında çalışacak işçiler alıyor öğlenden ikindiye kadar çalıştırıyor bakın öğlen ikindiye vakit biraz daha az değil mi Bu ataum ala dinar dinar onlara da ne yapıyor birer dinar veriyor ve istacra ucara asri asr magrib bakın ikindiden akşama kadar yeniden Çalıştıracak adamlar var yanında bu adamın. Tutmuş işçileri. Siz de gelin diyor. İkinliği ile akşam arası ne yapın? Çalışın. Sonra bu işçilere bakın. Diyor ki Ve dinâ reyni, dinâ reyni. Ne kadar veriyor bunlara Çakır abi? İki, i̇kişer dinar veriyor. Yani üç ayrı insan düşünün. Üç ayrı grup düşünün. Bunların bir grubunu sabahtan öğleye kadar çalıştırıyor. Çok geniş bir vakit. Değil mi? Ne kadar veriyor? Haklarını ne Ben Yani mi onları. Hakkı bu. Yemiye bu. Öğlenle ikindi arasında bir topluluk çalıştırıyor. Bunlara da ne veriyor? 2 lira veriyor. Akşam şey ikindi ile akşam arasında bir topluluğu çalıştırıyor. Onlara da ne veriyor? İki lira veriyor. Fahtajjal evvelun diyor ki Teyyib selam. Sabah ile öğleye kadar çalışanlar diyor. Deygarayı kopardılar. Protes tohpettiler. Dediler ki, keyfe tuatine ala dinar ve dinar. Bizi birer dinara çalıştırıyorsun. Ve nehnu ektera minhum amelen ve tuatya ha ala dinar in Bizleri bu kadar çok çalıştırıyorsun, ama bizden daha az çalışanlara da iki dinar veriyorsun. Nasıl olacak bu iş? Bu adam da onlara diyor ki, Çalış, i̇şçileri çalıştıran kimse patron, diyor ki, her zalem tukum şeyen, sabah çalıştırdığı sabahtan öğleye, öğlenden ikindiye kadar çalıştırdığı adamlara diyor ki, sizlere zulmettim mi? Şimdi sen Çakır abi inşaat yapıyorsun, yemeye ne kadar şu anda? 50 kağıt, 50 veriyorsun, birisine de 150 veriyorsun. Şimdi sen 50 verdiğine zulmettin mi? Etmedim. Yemeye bu. Ayda 30 gün çalışırsa bir buçuk lira yapar. Diyor ki zulmettim mi sizi? Hayır diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam bakın. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i buna benzetiyor. Yani bizler kıyamete yakın, kopmasına yakın bir ümmetiz. Yüklerimiz, ağırlıklarımız hafifletilmiş bir ümmetiz. Ama yapmış olduğumuz amellerin karşılığı geçmiş olanlara göre daha fazla. Bu Allah-u Teala'nın bir lütfu arkadaşlar. Bu Allah-u Teala'nın lütfu. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu ümmetle alakalı başka bir müjde de veriyor sahabelere, Değil mi? Sahabeler tekbir getiriyor. Allahu Ekber diyorlar. Diyor ki Abdullah bin Mesud radiyallahu anh Kuna ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bir kubbe نحو من 40 رجل. Hadislerde diyor Resulullah'la birlikte 40 kişi oturuyorduk. 40 kişiler. Ve ki diyor, bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Hevasından konuşmuyor. Allah ona bildiriyor, konuşuyor. Diyor ki Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabına. Etardun an tekunu rub' ahli'l-cenne. Jo cennet halkının cennete girecek olanların Dörtte biri olmak ister misiniz? İyi bir şey. Yani bizden önce nice ümmetler yaşadı. Bunlar bir tarafa. Hepsi. Dörtte üç bunlar olsun. Siz dörtte biri olun. İster misiniz? Kullanam. <gülüyor> Diyorlar ki evet. Güzel bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Etardavne entekûnû thulüfe ehlil cennâ cennet halkının üçte biri olmak ister misiniz? Oo bu daha güzel. Üçte bir. Kulna <gülüyor> na'am. Evet isteriz. Kale Vellezi nefsu Muhammedin biyadihi. Muhammedin nefsini elinde tutana yemin olsun ki Allah'a yemin olsun ki İnni le en entekunu nısf-ı ahl isterim ve arzularım ki sizler cennetin yarısı olun. Ne kadar güzel. Ve zâlki an al la yadhul-ha, la yadhul-ha illa nefsun muslime. Muhakkak ki diyor ki Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler, sizler yani cennete girecek olanlar ancak kimlerdir? Müslüman olanlardır. Sizler anتم fi ehli şirki illa ke şa'reti'l beyda fi cildi's savr'i's eved. Ama sizlerin sizlerin şirk ehli içinde müşrikler arasındaki sayınız o kadar az ki Evet siz niye çünkü cennete <gülüyor> girecek olanlar sizin yarınız olacak ama cehenneme gidecek olanlar bir o kadar çok. Sizin diyor şirk ehli içinde müşrikler arasındaki misaliniz sayınız ne gibidir? Siyah öküzün Siyah öküzün Üzerindeki Ne gibisiniz diyor Allah Resulü'nün? Beyaz bir kıl gibisiniz. Beyaz bir kıl gibisiniz. Ev keşşşâratis sevdâ Fî cildi sevril ahmar Yahut da kırmızı, kızıl Bir öküzün üzerinde Tek siyah bir kıl gibisiniz. Evet yani bu kadar az. Şirk ehli bu kadar çok. Yani allah Resulü'nün bu sözü, hadis muttefakun aleyh bu ve müslimde. Bize neyi gösteriyor? Ayetlerdeki allah Teala'nın insanların çoğu akletmezler. Değil mi? Yeryüzündekilerin bir çoğuna uyarsan seni dalalete düşürürler, sapıtırlar, yolundan alıkoylar diyor. Şirk ehli daha çok. Şirk ehli daha çok. Ama bileceğiz ki bu ümmetin yarısı cennet halkının yarısı olacak. Bu ümmetin yarısı cennet halkının yarısı olacak. Allah Teala bizleri cennete giren kullarından eylesin. bizleri kendisinden ümit var olan ve hakkıyla kendisinden sakınıp korkan takvalı kullarından eylesin. Subhanak Allahu bihamdik. Āşhedu an la ilāha illa